şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik bin Enes bize Ebu Zinat Muhammed bin Yahya bin Habban el Araç ve Ebu Hüriri vasıtasıyla Hazreti Peygamberin sizden biriniz kardeşinin nikahlamak istediği kimseye evlenmek için talip olmasın buyurduğunu haber verdi. 848 yine Malik bin Enes bize Nafi ve İbni Ömer vasıtasıyla Hazreti Peygamberin sizden biriniz kardeşinin nikahlamak istediği kimseye evlenmek için talip olmasın buyurduğunu haber verdi. 848 9, Şafii der ki, eğer Hazreti Peygamber'in kişinin mümin kardeşinin nikahlanmak istediği kimseye evlenmek için talip olmasının yasaklamasının özel bir anlam ve sebebi olduğunu gösteren bir husus bulunmasaydı, zahirde o şahsın kardeşinin dünür olduğu kimseyi istemesi, onun bu konudaki girişim, e, girişimine başladığı andan itibaren bu işten vazgeçene kadar haram olurdu. 850. Yine Şafii der ki, Hazreti Peygamber'in sizden birimiz kardeşinin nikahlanmak istediği kimseye evlenmek için talip olmasın sözü belki de bir cevaptır ki bununla Hazreti Peygamber hadisin içerdiği bir hususu kastetmiştir ve onu rivayet eden kimse de Hazreti Peygamberin bunu söyleyiş sebebini istememiştir. Bu yüzden Ebu Hureyre ve İbni Ömer hadisin bir kısmını rivayet etmişler yahut da onlar hadisin bir kısmında şüpheye düşmüşler ve şüpheye düştükleri kısmı rivayet etmemişlerdir. 851. Yeni Hazreti Peygamberden şöyle bir şey sorulmuş olabilir bir kimse bir kadına düğün o da buna rıza göstermiş ve onunla nikahlanmak için izin vermiştir. Sonra kadına göre kendisine talip olan daha iyi biri çıkmış, onun üzerine kadın nikahlanmak için izin verdiği ilk adamdan vazgeçmiştir. İşte Hazreti Peygamber bu durumda olan kadına dünür olmayı yasaklamıştır. Kadının nikahlanmak için izin verdiği kimseden vazgeçmesi halinde ikinci talibin de onunla evlenmeme ihtimali vardır ve bu da hem kadına hem de nikahlanmak için izin verdiği talibe zararlı olur. 8.22. Biri çıkıp burada şöyle sorabilir. Sen Hazreti Peygamberin bir kimsenin mümin kardeşinin dünür olduğu kimseye evlenmek için talip olmasını yasaklamasının özel bir anlam ve sebebi bulunduğu görüşünü neye dayanarak benimsedin? 853. Ben de ona delalet eden bir hususa dayanarak diye cevap veririm. 854. Ona delalet eden husus nerede derse? 855. Ona inşallah şöyle cevap verilebilir. Malik bin Enes, bize El Esved bin Süfyan'ın azatlısı Abdullah bin Yezid Ebu Seleme bin Abdurrahman vasıtasıyla Fatıma binti Kays'ten şöyle haber verdi. Fatıma binti Kays'ı kocası boşanmış. Hazreti Peygamber de ona İbni Ümmü Mektum'un evinde iddet beklemesini emretmiş. Ve iddetin bitince bana bildir demiştir. Fatıma binti Kays der ki iddetin bitince Muaviye bin Ebi Süfyan ve Ebu Ceh'in bana evlenme teklifinde bulunduklarını Hazreti Peygamber'e söyledim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle dedi. Ebu Ceh'in sopasını omuzundan Indirmez. Muaviye ise yoksundur. Malı mülkü yoktur. Sen Usana bin Zeyd ile evlen. Fatıma bin Tıkays'ın ben ondan hoşlanmıyorum demesi üzerine Hz. Peygamber sen Usama ile evlen buyurdu. Ben de onunla evlendim. Allah onu benim hakkımda hayırlı evledi ve onunla mutlu oldum. Evet 855'teki hadis. 856 Şafiye'yi der ki biz de bununla amel ettik. 857 Fatıma bin Tıkays Muaviye ve Ebu Cehmin kendi kendisiyle evlenme teklifinde bulunduklarını Hazreti Peygamber'e bildirdikten sonra yine de Hz. Peygamber'in ona Usama ile evlenmesini teklif etmesiyle ilgili sünneti iki hususa delalet eder. Bunlardan birisi şudur, Hz. Peygamber biliyor ki Muaviye ve Ebu Cehim ona elbette birbiri ardından e, ardından evlenme teklif etmişlerdir. Hz. Peygamber onu bununla evlenmekten men etmiş, onu bunlarla evlenmekten men etmiş, ona biri evlenme talebinden vazgeçmedikçe ötekinin sana dünür olma hakkı yoktur dememiş ve onların evlenme talebinden sonra onun usame ile evlenmesini istemiştir. Biz bundan şu sonucu çıkarıyoruz. Binte Kays onunla evlenmeye razı olmamıştır. Onlardan bir biriyle evlenmeye razı olsaydı Fatıma binti Kays onlarla evlenmeye razı olmamıştır onlardan biriyle evlenmeye razı olsaydı Hazreti Peygamber ona razı olduğu kimseyle evlenmesini emrederdi onun kendisiyle evlenmek isteyenleri Hz. Peygamber'e bildirmesi, evlenmek için müsaade etmediğini haber vermesi demektir. Belki de o, bir istişare idi. Onun onlardan biriyle nikahlanmaya izin vermiş olduğu halde, Hazreti Peygamber'le istişare etmesi uygun düşmezdi. 859 Diğer bir hususta şudur, Hz. Peygamber, Fatıma binti Kaysa Usama ile evlenmesini teklif etmiştir. Bundan anlaşılıyor ki ona evlenme teklif ettiği durum ile birine dünür olmayı yasakladığı durum ayrıdır. Kadın kendisini evlen, evlendirmesi için velisine izin vermedikçe birinin dünür olması meşrudur, diğerinin dünür olması gayri meşrudur diye ayrım yapacak bir husus burada söz konusu değildir. Eğer kadının velisi onu evlendirmişse her iki tarafında bu akta uyması gerekir ve kadın kocasına helal olur. Bundan önceki durum, durumu ise birdir. Yani velisiye kadının iznini almadıkça onu evlendiremez ve burada kadının meylinin bulunup bulunmaması eşittir. 860 Birisi Kadın mevlü olması, mevlü olmamasından farklı değil mi diye sorabilir. 861 evet, farklıdır. Çünkü o bir günüz olunca talip olan kimseye şetmeder ve ona rağbet etmez. Talip olan kimse tekrar kendisini isterse ona şetmitmediği gibi rağbet ve mevlünü de belli etmez. Onun talip olan kimseye şetmitmeyi bıraktığı hali şetmitmediği halinden farklıdır. Bu durumda o rıza göstermeye daha yakındır. Sonra durumu daha daha da değişebilir. Çünkü o meydini belli etmeden önce düşünüp taşınır. Durumlarından biri diğerine nispetle evlenme meydine daha yakın olabilir. 862. Burada Allah bilir ya. Söylediğimden başka bir mana çıkarmak doğru olmaz. Şöyle ki Hazreti Peygamber kadın kendisini evlendirmesi için velisine izin verdikten sonra velinin tavrı kesinleşinceye kadar ona dünür olmayı yasaklamıştır. Velinin tavrı kesinleşmediği sürece onun durumunun başı ve sonu eşittir. En iyisini Allah bilir. 863 Malik bin Emes bize Nafi ve İbni Ömer vasıtasıyla Hazreti Peygamberin alışveriş yapan iki taraftan her birinin ayrılmadıkları sürece diğerine karşı muhayyerlik hakkı vardır. Ancak muhayyerlik şartıyla yapılan alışveriş böyle değildir. 864 Sufyan bin Uneyn'e bize Ez Zühri Said bin El Müseyyeb ve Ebu Hureyre vasıtasıyla Hazreti Peygamberin kişi kardeşinin alışverişini bozarak bir şey saklamıştı. 865 Şafii der ki, bu hadisin manası Hazreti Peygamberin alışveriş yapan iki taraf birbirinden ayrılmadıkları sürece muhayyerdir sözünü açıklamaktadır. Yine Hz. Peygamberin kişiyi kardeşinin alışverişini bozarak bir şey satmaktan men etmesi, alışveriş yapan taraflar alışveriş yaptıkları meclisten ayrılmadıkça anlamına gelir. 866 Çünkü iki taraf birlikte akit yapana kadar alışveriş yapan kimse niteliğini kazanmış olmaz. İmam Şafi 847 ve 848'de İmam Malik'ten iki hadis rivayet ediyor muhatta da muhtemelen bunlar. Bu hadislere göre de kardeşinin evlenme talebinde bulunduğu veya nikahlanmak istediği diye metinde geçmiş kimseye talip olmasın hadiste bir yasaklama var ve bir genel yasaklama yani ağın bir hüküm var. Her kim ki bir Müslümanın evlenme talebinde bulunduğu bir kadına evlenme talebinde bulunursa bu yasaktır. Değil mi? Buradan bu hadisten bu anlaşılıyor. Ağın bir hüküm var. Genel. Ama İmam Şafi bu mümin kardeşinin evlenmek istediği kimseye evlenmek için talip olmasının, yasaklanmasının özel bir durumu e, bulunduğu kanaatinde. Yoksa eğer özel bir durum olmasaydı kardeşinin dünur olduğu kimseyi istemesi haram olurdu diyor. Ve bunun e, 850. maddede bu iki e, rivayetin e, rivayetlerin biri Ebu Hureyre'den geliyor, biri de İbn Ömer'den. İbni Ömer, Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Her ikisi de aşağı yukarı aynı metinler rivayette bulunmuş. Burada bir yasaklama söz konusu. Ama İmim bu hadislen amel etmeyecek. Etme, yani etmeme niyetinde öyle anlaşılıyor 849. maddeden. Burada özel bir anlam var. Öyle olmasaydı bu haram kılma biçiminde oluyordu. Çok net oluyordu. Ama i̇bn Ömer ve Ebu Hureyre muhtemelen bu hadisin e, içeriğinde peygamberin ne kastettiğini yani e, anlamamış olabilirler diyor. Peygamberin bunu söyleyiş gerekçesini bilmedikleri için duyduklarını rüya etmişlerdir. Dolayısıyla hadisin bir kısmını rüya etmişlerdir. Ya da Hadisin bir kısmına şüpheye düşmüşler ve şüpheye düştükleri kısmı rivayet etmemişlerdir. Yani bu iki hadisin de Evhureden gelen İbni Ömer'den gelen iki hadisin de e, yani bir e, evlenme teklifinde bulunan bir kimseye evlenme teklifinde bulunmanın yasak olmasının bir gerekçesi olmalıydı diyor İmam Şafii. Hadislerde gerekçe olmadığı için ki böyle e, duyduk yere de böyle bir söz söylenmez gerekçe olmadığı için muhtemelen raviler ya e, bilmiyorlar ya da e, kabul etmedikleri bir gerekçeler rivayette bulunmuyorlar peki sen bunu nasıl söylüyorsun diye bana soracak olursanız diyor veya bu arızını konuşturuyor gene İmam Malik'in Fatma binti Kays'tan gelen bir haberini yazıyor ve Fatma binti Kas bu haberde iki kişinin kendisine evlenme teklifinde bulunduğunu peygambere haber veriyor Peygamber Efendimiz de her ikisini de bırakıp üçüncü bir şahısla evlenmesini öneriyor. Şimdi eğer İsa'nın e, yani ikisini bırakıp üçüncüyle evlenmesini teklif ediyorsa Peygamber Efendimiz'in bir kadına bu bir sünnet. Yani şunu teklif etmemiş. Kendisine aynı anda evlenme teklifinde bulunan her iki kişinin de tekliflerini yapmayacağını söylememiş. Çünkü Fatma binti Kays bana hem şu hem şu evlenme teklifinde bulundu dediği zaman eğer böyle genel bir yasak olsaydı bir kim kardeşinin evlenmek istediği bir hanıma bir başkasının evlenme teklif etmesi yasaktır. Bu iki teklifte de geçersizdir demesi lazımdı. Böyle bir şey demiyor. Teklifleri normal karşılıyor. Fakat her ikisiyle de evlenmemesi için sebepleri sayarak üçüncü bir şahıs öneriyor. Demek ki aynı anda bir kadının ikisi kendi istekleriyle talip, bir de Peygamber Efendimiz üçüncü şahıs olarak talip olmuş oluyor. İşte İva şu sonucu çıkarabiliriz. Birincisi Fatma Binti Kays kendisine yapılan evlenme teklifleri hususunda bir karar vermemiş. Yani hangisine rıza göstereceğini bilememiş peygamber efendimizle istişare ediyor olabilir diyor e, 858. maddede. E, yani onun e, durumu peygambere iletmesi e, dolayısıyla bir karar olamadığına işaret ediyor peygambere danışıyor diyebiliriz diyor. 859'da ise peygamber Fatma Binti Kaysa üçüncü nişasının Üsame ile evlenmesini teklif ediyor ki... E, e, bu kendisi bir kardeşinin evlenme teklifinde bulunan bir kimseye bir diğer kardeşin teklifte bulunmasın sözüne aykırı bir hareket olmuş oluyor. Dünürlük yapmış oluyor yani. Dolayısıyla burada da Peygamber Efendimiz bu sözüyle çelişkili bir durum ortaya çıkmış oluyor. Baştaki hadislerle Fatma binti Kays'ın durumuyla ilgili. İşte İmam Şafi burada kadının evlendirilmesi için e, velinin izni olmadığı sürece bir başkasının kadına doğrudan dünürlükte bulunmasının caiz olduğuna e hükmediyor. Dolayısıyla velisi de kadının iznini almadığı sürece onu başkasıyla evlendiremez. Hani ilke neydi? Şafiilerde veli izinsiz nikah olmazdı değil mi? Yani e im İmam Şafii'nin iştihadına göre e bir kadın e, ister dur e, ister bakire olsun velisinin izniyle ancak evlenebilirdi bakın burada tersi bir durumda söz konusu veli de kadının evlendireceği kadının izni olmadığı sürece onu evlendiremiyor bu da güzel bir yaklaşım ama kadının izninin olup olmadığını veli nasıl bilecek onun mail etmesine görebilecek İşte o meyline e, ayırt etme durumu söz konusu olursa Veli izin veriyor. Şimdi burada kadının e, kendisini evlendirmesi caiz olmadığına göre şafi işrâdında Fatma binti caiz kendisine iki kişinin sadece bekâreti değil, sadece bekareti değil, hayır dul da olsa gene veli izni e, istiyor. Hatırladığım kadarıyla. Oraya ayrıca bakalım. Ama şimdi şurayı kesme, şuraya dikkat et. Şimdi e, evlenme teklifinde bulunan bir e, kardeşin evlenme teklifinde bulunduğu bir kadına evlenme teklifinde bulunmayın diye iki tane hadis var. Ebu Hüreyre ve i̇bn Ömer'den geliyor. Bir hadis daha var ki iki kişinin evlenme teklif ettiği bir kadın var ve peygamber de üçüncünün adına dünürlük yapıyor. Ama e, bir kadının evlenebilmesi için veli izni gerektiğine göre... E, bir kadının evlenmesi için veli izni gerektiğine göre kadını kendisinden bu velisinden mi istemek esastır? Velisinden istemek esastır. Dolayısıyla burada Peygamber'in eğer böyle bir sözü var ise diyor Şafii, e, kadının kendisinden isten, velisinden istenmeyi yasaklamıştır diyor. Onun için ilk iki hadis yerine Fatma binti Kays hadisiyle amel ediyor. Onun da Fatma binti Kays'ın meylini öğrenip velisinden ee, onu evlendirmesini talep edecek diye düşünüyorum. Gene de e, Şafii olan arkadaşlarımız var. Bu hususta eğer bilgileri var ise e, kadının e, evlenmesi veli izinsiz nikah olmaz hadisinin zahir hükmüyle amel etmiştir İmam Şafii. Benim bildiğim dolayısıyla dul veya bakire fark etmez. E, veli izni şarttır diye Diyebiliyorum ama Şafii arkadaşlar var. Onlar e, bu hususu destekliyorsalar bilgileri var ise aydınlatırsalar iyi olur. Evet e, Erkan Hoca bıraktım. 867 İşte kişinin kardeşinin alışverişini bozarak bir şey satmasının men edilişinin izahı budur. Bunun başka bir yönü yoktur. 868 Mesela bir kimse birine 10 dinara bir elbise satsa ve iki taraf meclisten ayrılmadan akit kesinleşse Sonra diğer biri ona benzeri bir elbiseyi bir dinar aşağısına satsa bu birinci satıcıya zarar verilmez çünkü onun 10 dinarı ödemesi gerekir ve o bu akti bozamaz öyle değil mi? 869 Şafii der ki Hz. Peygamberden sizden biriniz kardeşinin pazarlığını bozarak bir şey satmaya kalkışmasın buyurduğu rivayet edilmiştir. Eğer bu hadis sahihse ki ben onun sahih olup olmadığını bilmiyorum. O da sizden biriniz kardeşinin nikahlanmak istediği kimseye evlenmek için talip olmasın hadisi gibidir. Bu satıcı razı olmuş ve aktin bağlayıcı olacak şekilde yapılmasına izin vererek satış işlemi bitirmişse kimse onun pazarlığını bozarak bir şey satmaya kalkmasın demektir. 870 buna delalet eden nedir derse şöyle cevap verilebilir. Hazreti Peygamber bir malı daha fazla fiyat veren kimseye satmıştır. Malı fiyatı artıran kimseye satmak kişinin kardeşinin pazarlığını bozarak satış yapmak istemek anlamına gelir. Fakat burada satıcı birinci pazarlığı birinci pazarlığa razı olmamıştır. Hatta daha fazla fiyat istemiştir. 872 Malik bin Enes bize, e, bize Muhammed bin Yahya bin Haddan ve El Araç vasıtasıyla şöyle haber verdi. Hz. Peygamber ikindiden sonra güneş batana kadar ve sabahtan sonra güneş doğana kadar namazdan men etmiştir. 873 Malik bin Enes Bize Nafi ve İbni Ömer vasıtasıyla Hazreti Peygamberin Şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir Sizden biriniz Ne güneş doğarken ne de güneş batarken Namaz kılmaya gayret etmesin 874 Malik bin Enes Bize Zeyd bin Eslem, Ata bin Vesar ve Abdullah bin es, Sunabihi vasıtasıyla Hazreti Peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet etti Güneş doğarken Şeytanın boynuzu ee, güneş doğarken şeytanın boynuzu da onunla birlikte olur. Güneş yükselince ondan ayrılır. Hattı istivaya gelince onunla birleşir. Hattı istivadan gidince ondan ayrılır. Sonra gruba yaklaşınca onunla birleşir. Güneş batınca ondan ayrılır. Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber bu vakitlerde manaz kılınmasını nehyetmiştir. 875 Hz. Peygamber'in bu vakitlerde namaz kınılmasını yasaklamasının iki manası olabilir. 876. Bunlardan birisi ve kapsamlı olanı şudur. Bu vakitlerde unutulduğu veya uyunduğu için e, kazası gereken farzlar ve herhangi bir sebeple kılınması gerekli olan bütün namazlar yasaklanmıştır. Hiç kimse bu vakitlerde namaz kılamaz. Kılsa bile... O namaz vecibesini eda etmemiş sayılır. Tıpkı vakit girmeden namaz kılan kimse gibi olur. Yani kıldığı namaz yeterli olmaz. 877. Diğer bir manaya göre Hazreti Peygamber bununla bazı namazları kastetmiştir. Bütün namazları kastetmemiştir. 878. Biz namazların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Vacip yani farz ölen namazlar. Bir kimse bunları terk ederse kaza etmesi gerekir. Ötekisi de Allah'a yaklaşmak için kılınan na nafile namazlar. Nafile namazı kişi terk edebilir ve onun kazası da gerekmez. 879 Farz olan namazla ile nafile olan namaz arasında seferlikte fark bulunduğunu da biliyoruz. Kişi bir şeye bilerek yolculuk ediyorsa farz namazı mutlaka yere inip kılması gerekir. Başka türlü olmaz. Nafile namazı ise binağin üzerinde istediği yöne dönerek kılabilir. 880 seferilik ve hazarilik hallerinde farz ve nafile namazlar arasında şöyle bir fark daha vardır. Kıyama muktedir olan kimse farz namazı oturarak kılamaz. Nafile namazı ise ister nafile namazı ise her zaman oturarak kılabilir. 881 Söz konusu hadisin iki manaya gelme gelme ihtimali olunca İlim sahiplerinin onun an değil has olduğunu söyleyebilmeleri için Hz. Peygamber'in bir sünnetin dele, sünnetinin delaleti veya sünnete muhalif bir şey üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan Müslüman alimlerin icmaına dağınmaları gerekir. 8.82 Şafiri der ki Hz. Peygamber'in bunun dışındaki hadisleri de böyledir. Yani an olan bir hadisin zahirine göre hareket edilir. Ancak onun zahirine değil, batımına, anlına değil, hâsına göre hareket edilmesi için belirttiğim gibi bir delalet veya izma bulunursa durum değişir. Bu takdirde onun mevcut delalete göre uygularlar ve her iki hususta da ona uymuş olurlar. 883. Malik bin Es, bize Zeyd bin Eslem, Ata bin Yesar, Büsr bin Said el-Araj ve Ebu Hureyre vasıtasıyla. Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu haber verdi. Kim sabah namazının bir rekatına güneş doğmadan önce yetişirse sabah namazına yetişmiş olur. Kim ikindi namazının bir rekatına güneş batmadan önce yetişirse ikindi namazına yetişmiş olur. 884 Şafili der ki, bilinmelidir ki güneş doğmadan önce sabah namazının bir rekatını ve güneş batmadan önce ikindi namazının bir rekatını kılan kimseler namaz kılınması yasak olan iki vakitte namaz kılmışlardır ki, bu vakitlerden her biri namaz kılınması yasaklanmış olan iki vakitle birleşmektedir. Yani onlar hem sabahtan ve ikindiden sonra hem de güneş doğarken ve batarken namaz kılmışlardır. Bu da Dört vakit eder ki bunlarda namaz kılınması yasaklanmıştır. 885 Hz. Peygamber'in bu vakitlerde namaz kılanların sabah ve ikindi namazlarına yetişmiş olduklarını kabul edişinden anlaşılıyor ki, onun bu vakitlerde namaz kılınmaması yasağı vacip olmayan yani nafile olan namazlarla ilgilidir. Böyle olunca kişinin namaz kılınması yasaklanmış olan bir vakitte farz olan bir namaza yetişmiş olması söz konusu değildir. 886 Malik bin Enes bize İbn Şihab ve İbn el-Müseyyeb vasıtasıyla Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu haber verdi. Bir kimse namazı unutarak geçirirse onu hatırlayınca kılsın. Çünkü Allah beni hatırlamak için namaz kıl buyurmuştur. 887 Enes bin Malik ve İmran bin Husayn Hazreti Peygamberden İbni el-Müseyyed'in rivayet ettiği hadisin mana bakımından benzerini nakletmişler ve bu ikisinden birisi veya uyuyarak sözünü ilave etmiştir. 888 Şafii der ki Hazreti Peygamber onu hatırlayınca kılsın, buyur, kılsın buyurmuştur. Böylece namazın hatırlanması anını onun için bir vakit olarak belirlemiş onun Allah'ın emri olduğunu ve namazı hatırladıktan sonra onun kılınamayacağı herhangi bir vakit bulunmadığını söylemiştir. 889 Süfyan bin İbn İbni bize, bize Ebu Zübeyir el Mekki Abdullah bin Baba ve Zübeyir bin Mut'in varsıtasıyla Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu haber verdi. Ey Abdümenaf oğulları! Sizden halkın işlerine bakmak üzere görev alanlar bu evi yani Kabe'yi tavaf eden ve burada namaz kılan hiç kimseye engel olmasın. Burada herkes gece ve gündüz istediği zaman tavaf etsin ve namaz kılsın. 890. Abdülmecit bin Abdülaziz bize İbni Cüreyç ve Atab bin Yeser vasıtasıyla aynı anlamda bir haber iletmiş ve ey Abdülmuttalip oğulları! Ey Abdümenaf oğulları sözlerini ilave ederek söz konusu hadisi nakletmiştir. 895 Şafii der ki, Cübeyl bin Mut'in Hazreti Peygamberin Kabe'yi tavaf etme ve orada tavaf namazı kılmayı serbest bıraktığını, yani tavaf etmek ve tavaf namazı kılmak isteyenlerin diledikleri vakitte bunlar yerine getirebileceklerini haber vermiştir. 892. Bu açıkça gösteriyor ki Hz. Peygamber herhangi bir şekilde farz olmayan namazların belli vakitlerde kılınmasını mehletmiştir. Farz olan namazların kılınmasını yasaklamamış aksine onu serbest bırakmıştır. Allah ona, Allah ona salatu selam etsin. 893. Müslümanlar da genel olarak e, ikinci ve sabah namazlarından sonra cenaze namazlarını kılmışlardır. Çünkü bu namaz farzdır. 894 Bazı arkadaşlarımıza göre Ömer bin el-Hattab sabah namazından sonra tavaf etmiş. Sonra etrafa bakıp güneşin doğmadığını görünce hayvanına binip e, ya kadar gelmiş. Güneş de artık doğmuş olduğu için devesini çökertip namazını kılmıştır. Sonra da ikindi ve sabah namazlarından sonra mafile namazlarının kılınmasını yasakladığı gibi tavaf namazının kılınmasını da nehyetmiştir. 895 Şafii der ki Ömer tavaf namazını tehir ettiğine göre onun demek ki bunu böyle yapma hakkı vardı. Bir de o bir ihtiyaç dolayısıyla Zatova'ya gitmek istemiş ise kendisi için belki böyle bir kolaylık hasıl olmuştur. Bununla birlikte o Hz. Peygamber'in bazı vakitlerde namaz kılınmasını mücmen olarak yasakladığını işitmiş ve El-Münkedir bin Abdillah'ı Medine'de ikinci namazından sonra bu yüzden doğmuştur. O, Hz. Peygamber'in anlattığımız sebepten ötürü belli vakitlerde namaz kılınmasını yasakladığını gösteren hususu işitmemiş ve üzerine düşeni yapmıştır. 896 Hz. Peygamber'in belli vakitlerde namaz kılınmasını yasaklama ve serbest bırakmasının sebebini bilen kimsenin bunun yasaklama ile serbest bırakmanın manalarının farklı olduğunu da bilmesi gerekir. Bu tıpkı yukarıda geçtiği üzere alının kurban etlerini üç günden sonra alıkolma ile ilgili yasağı Hz. Peygamber'den rivayet edişi gibidir. Çünkü o bu yasağı işitmiş fakat bunun sebebini işitmemiştir. 897 Şafii der ki, Biri Ebu Said el-Hudri de el Ömer gibi yapmıştır değil mi derse, biz de bunun cevabı da ötekisi gibidir deriz. 899 Şafii der ki, Biri o ikisinin hilafına hareket eden var mıdır diye sorarsa, 900 evet diyebiliriz. İbn Ömer, İbn Abbas, Ayşe, Hasan, Hüseyin ve diğerleri vardır. Özellikle İbn Ömer söz konusu yasağı Hazreti Peygamberden işitmiştir. 901 Süfyan bin Ulayına bize amr bin dinarın şöyle dediğini haber verdi. Ben ve Ata bin Ebi Reba İbn Ömer'in sabah namazından sonra taraf yapıp. Güneş doğmadan önce de tavaf namazı kıldığını gördük. 902. Süfyan bin Uleyna, Amlar bin Ebduhni, Ebu Şola vasıtası da Hasan ve Hüseyin'in ikindi namazından sonra tavaf ettiklerini ve tavaf namazı kıldıklarını nakletmiştir. 903. Müslim ve Abdülmecit bize İbni Cüreyş vasıtasıyla İbni Ebu Müleyken'in İbni Abbas'ı ikindi namazından sonra tavaf ederken ve tavaf namazı kılarken gördüm dediğini haber verdi. 904. Şafii derken biz Hz. Peygamber'in sahabilerinin onun sünneti bulunan bir konuda ihtilafa düştüklerini anlattık ki böyle bir duruma vakıf olan kimse şu sonuca varsın bu ihtilafın sebebi ya böyle olur? ya aksini ileri sürende sünnet ulaşmamış olur ya sünnetin muhtemel bir tehlili bulunur yahut da buna benzer bir şey söz konusu olur Umarım ki sünnete muhalif bir görüş ileri süren kimsenin kendisini hoş gösterecek bir özrü bulunsun 905 Hz Peygamberden sahih olarak bize ulaşan bir şey onu bilen herkesi bağlar başka şeyler başka şeyler onu ne güçlendirir ne de zayıflaştırır aksine insanlara farz olan ona uymaktır Hz Peygamberden sahih olarak bize ulaşan bir şey onu bilen herkesi bağlar başka şeyler onu ne güçlendirir ne de zayıflaştırır aksine insanlara farz olan ona uymaktır Allah da hiç kimseye Hz. Peygamber'in emrine muhalefet hakkı tanımamıştır. 906. Malik bin Enes bize mafi vasıtasıyla i̇bn Ömer'in... 862'den 905'e kadar geldi. Burada İmam Şafii'nin iki hadisi değerlendirdiğini görüyoruz. Pardon 862 geçmişti kaçtı? Alışveriş 863'ten itibaren şimdi buradan evet... E Alışveriş yapan iki tarafın her birinin ayrılmadıkları sürece diğerine karşı muhayyerlik hakkı vardır. Ancak muhayyerlik şartıyla yapılan alışveriş öyle değildir. Şimdi alışverişte muhayyerlikler diye e, Hikmet Urdu'nun son sayısında bir makale yayınlamıştık. Onu evet. okuyursanız orada göreceksiniz ki e, şafi muhayyerlik, şart muhayyerliği diyorlar buna. Yani alışveriş yaparken bir kimse e, taraflardan biri daha doğrusu, kendisinin 3 güne kadar Şafii'ye göre e, muhayyer olduğunu 3 gün içerisinde e, aktif edip veya onaylayabileceğini bildirebilir. Bu şart muhayyerliğidir. Ama bir de meclis, meclis muhayyerliği vardır. Alışveriş yapan taraflar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışveriş devam ediyor kabul ediyor İmam Şafi. Ee, yani bir kimse diyelim ki bir kitap satacak öbürü de alacak. 5 lira dedi o da 5 lira verdi kitabı aldı ve fakat birlikte olmaya devam ediyorsalar Birlikte oldukları sürece her ikisinden biri dilediği zaman ya ben vazgeçtim al kitabını ver paramı veya al paranı ver kitabımı deme hakkına sahiptir bu hadise göre. Ee, ama bir hadis daha var Ebu Hureyre'den geliyor. Bir kişi kardeşinin alışverişini bozarak bir şey satmasın diye bir hadis var. 863'teki muhayyellik hadisiyle bunu bir arada değerlendirdiğiniz zaman Demek ki alışveriş meclisinde e, icap ve kabul tamamlanıp aks ve teslim gerçekleştikten sonra, yani icap ve kabul e, talepte bulunmak, ötekinin kabul etmesi, birinin malı alması ve e, e, ücreti ödemesi, e, o da aks ve teslim de budur. Bunlar gerçekleştikten sonra iki, üçüncü bir kişinin gelip bu akdi bozarak bir şey satmasının yasakladığını söylüyor. Yani Hz. Peygamber'in kendisini de kendisine bir pazarlık bir pazarlık eden, üçüncü bir şahsın gelip daha fazla para verdiğini ve bunun karşılığında da pazarlık ettiği kimseyi bırakıp üçüncü şahsa mal sattığını gösteren bir rivayeti veriyor. Hatta bir rivayet daha var burada. Bir dilencilik yapan kimseye e, evindeki bir çuğu getirtiriyor Onu satıyor. Bir kimse iki e, akçe veriyor. Üç akçe veren, dört akçe verene satıyor. Yani ee, ne diyorlar? Müzayyedeli satışta yapıyor tabi. Şimdi bu üç hadis, e, üç durum birbiriyle çelişik. Birincisi alışveriş yapanlarda muhayyerlik hakkı var. İkincisi alışveriş e, bir kimsenin satışını bozarak bir şey satmak yasaklanmış. Üçüncüsü kendisiyle pazarlık eden bir kimseye pazarlık esnasında gelen üçüncü bir şahsa malı satmış peygamber efendimizin kendisi işte burada üçüncü durumu şöyle izah ediyor burada akit üzerinde konuşma var ama teslim tesellüm olmadığı için pazarlık söz konusu dolayısıyla pazarlıkta da daha fazla verene satma imkanı vardır akit tamamlanmadığı sürece o halde İkinci hadis Ebu Hureyre'den gelen kardeşinin alışverişini bozarak bir şey satmasın hadisinin anlamı nedir? Akit yapan tarafların e, muhayyellikleri devam ederken, üçüncü bir şahsın çıkarak, yani tarafların kendi vazgeçmeleri haricinde bir baskı usulü oluşturarak akdi bozması ve yeni bir akde konu olmasıdır yasaklanan diyor. Meclis muhayyelliği hadisini kabul ettiği için. Malik bin Enes bu hadisi kabul etmez, sahih görür. Bu hadis sahihtir der fakat bundan amel etmez. Çünkü Medinelilerin uygulamasında amel ehli Medine'de böyle bir uygulama yoktur der. Ebu Hanife de Mecdus hadisiyle amel etmez. Çünkü eğer Alışveriş yapan taraflar gemi yolculuğu gibi uzun bir süredeyseler ne zaman ayrılacaklar der. Dolayısıyla Ebu göre meclis muhayyerliği akit üzerinde yapılan konuşmanın sürmesidir. Yoksa bedenen bir arada bulması akit meclisini oluşturmaz. Akit üzerinde konuşuluyor ise meclis muhayyerliği o süre içerisinde vardır. Konuşma bitmişse meclis de bitmiş demektir diyor. İmam Şafi'nin burada bir başka delili de İbn-i Abbas'ın uygulaması o bir kimseyle bir alışveriş yaptığı zaman teslim tesellimden sonra, aks ve teslimden sonra o kimsenin yanından ayrılıp geri gelmesini e, örnek gösteriyor ki böyle bir uygulama olduğuna dair. Sanıyorum meclis muhayyerliği hususu anlaşıldı. İmam Şafi meclis muhayyerliğini kabul ediyor e, ve bunu e, bir kız istemek için talepte bulunan, kime talepte bulunacak Şafi'ye göre? Velisine Talepte bulunan bir kimsenin bir Müslümana, e, ikinci bir Müslümanın gene Veli'ye talepte bulunmasına benzetiyor, kıyaslıyor. Yani kız almak için velisine müracaat ediyor, ikinci bir şahsın müracaat etmesi yasak. E, alışveriş yapılıyor, alışveriş meclisindeyken ikinci bir şahsın alışverişe müdahil olmasa aleyküm selam yasak. İkisi birbirine benziyor diyor, ikisinin de sonucu aynıdır. İkisi de yasaktır diyor. Anlaşıldı umarım. Burada tabi e, ikinci bir hususa daha geçti. Kızım valla benzetiyor e, yani öyle denilebilir mi? İşte İmam Ebu Hanife de bu benzetmeden sakınarak e, bir kadının kendi ticari işlemlerini kendi iradesiyle yapabilme hakkı olduğuna göre kendi hayatıyla ilgili evlilik gibi bir hususta da kendi karar verme yetkisi vardır diye düşünerek veli iznini şart görmez nikahlarda. Dün ee, için belki problem olmayabilir ama bakire kızlarda e, büyük problemler e, özellikle günümüzde de daha fazla görüyoruz. Çıkmasına sebep olan bir iştihat olmuştur. Elbette onun malları üzerinde tasarruf yetkisi varsa kendisi üzerinde de tasarruf yetkisi vardır ama bakire bir kızın kendi hayatıyla ilgili dönüm noktası olacak, karar verilecek yeterli tecrübesi yoktur. Alışverişe benzemez. İmam Şafi'yi burada mala benzetiyor demeyelim de her iki e, akit biçimi yani nikah akti ile alışveriş akti e, ne? Dışarıdan yapılan müdahalelerin e, yasaklanmasının birbirine benzediğini söylüyor. Yoksa e, kızı almak satmak gibi bir şey gündeme getirmiyor. Burada Peygamber Efendimiz'den bir hadis var. Üç vakitte, üç vakitte şeyin yasak olduğunu, namaz kılmanın yasak olduğunu söylüyor. Ve fakat bir başka hadiste de işte haç esnasındayken namaz kılınabileceğini efendim veya o yasak vakitlerde de namaz kılınmaya dair diğer hadislere işaret ederek Peygamber Efendimiz'in bu üç vakitte namaz kılınmasın emrinin genel olmakla birlikte diğer hadisler tarafından tahsis edildiğini ve bu hadislere göre yasak vakitlerde kılınması yasak olan namazların nafile namazlara olduğunu söylüyor. Ve burada bizim için önemli olan 882. maddede genel ilkesini ortaya koyuyor. Yani Hz. Peygamber'in bu hadislerdeki ve bunun dışındaki hadislerde de durum böyledir. Nedir? Am olan bir hadisin zahirine göre hareket edilir. Edilir. Ancak onun zahirine değil, batınına, amına değil, hasına göre hareket edilmesi için bir delalet veya icma bulunursa durum değişir. Bu takdirde onu mevcut delalete göre uygularlar ve her iki hususta da ona uyulmuş olur. Yani amın taksisi meselesi. Ağım bir haber var ise ona denk biliyorsunuz Şafii'ye göre ağım e, tahsisi açık olduğu için delaleti zannedir. Dolayısıyla ahat haber ve kıyasla da tahsis edilebilir. Bir hadiste alan bir hüküm var ise, başka bir hadiste onu tahsis eden bir unsur var ise, onu tahsis ederek e, anlamak gerekir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin namaz kılınması yasak dediği vakitlerde kılınan nam namazlar nafile namazlardır. Faz namazların kılınması yasak değildir demek istiyor ve böyle anlaşılması gerektiğini söylüyor. Evet. E, burada tabi 896, e, 904, 905. maddeler önemli. E, eğer e, birbirleriyle taarruz halinde gözüken hadisler varsa yani e, 904'te söylediği aksini ileri sürenler yani bir mevcut hadis var, bir başka iktilaflı hadis varsa ona aksini ileri sürenler ya o sünnetten haberdar değillerdir ya sünnetin başka bir şekilde tevil ediyorlardır ya da bunlara benzer bir şey söz konusluğu yoksa kimsenin bile bile peygambere muhalefet etmesi mümkün değildir. 905 de öyle söylüyor, peygamberden sahih olan işte bakın İmam Şafii'nin burada dikkat ettiğine sık hatta senettir sened açısından sahih olarak bize ulaşan bir şey, onu bilen herkesi bağlar. Başka şeyler onu ne güçlendirir ne de zayıflaştırır. Aksine insanlara farz olan ona uymaktır. Allah hiç kimseye, peygambere muhalefet hakkı vermemiştir diyerek ana ilkesini ortaya koymuş oluyor. <gülüyor> 906 Malik bin Enes bize Nafi vasıtasıyla İbni Ömer'in şöyle dediğini haber verdi. Hz. Peygamber ee, Muzadir Müzabene'yi yasaklamıştır. Müzabene'yi yasaklamıştır. Müzabene ise ağaç üzerindeki taze hurmayı tahmini olarak belli ölçekte kuru hurma karşılığında ve dalındaki taze üzümü yine tahmini olarak belli ölçekte kuru üzüm karşılığında satmaktır. Malik bin Emesin bize el-Esved bin Süfyan'ın azatlısı Abdullah bin Yezid vasıtasıyla haber verdiğine göre Ebu Ayyaş Zeyde saat bin Ebi Vakkas şöyle söylemiştir. Hazreti Peygamber'e kuru hurmanın taze hurma karşılığında satın alınması hakkında bir suat oldu. Hazreti Peygamber de taze hurma rüyü azalır mı dedi. Evet dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber... Ondan nehy etti. 908 Malik bin Enes bize Nafi İbni Ömer vasıtasıyla Zeyd bin Sabit'ten şöyle nakletmiştir. Hazreti Peygamber Ariye sahibine malını tahmini olarak satmasına ruhsat vermiştir. 909 Sufyan bin Uleyne bize Ez Salim ve Salim'in babası vasıtasıyla Zeyd bin Sabit'ten Hazreti Peygamber'in Ariye satışlarına ruhsat verdiğini nakletti. 910 Şafi der ki Taze hurmanın kuru hurma karşılığında satılması Hz. Peygamber'in mehine dayanılarak yasaklanmıştır. Hz. Peygamber taze hurmanın kuruduğu zaman azaldığını göz önüne alarak bu tür satışı yasakladığını beyan etmiş ve hurmanın hurma ile mübadelesini ancak misli misline olursa serbest bırakmıştır. Hazreti Peygamber ileride taze hurmanın kuruyunca azaldığını düşünerek hurmanın hurma ile mübadelesinin daima misli misline olması gerektiğini söylemiştir. Çünkü e, kuruma sonucu meydana gelecek eksiklik belli değildir. Hazreti Peygamberin bu yasayı iki hususu içine alır. Birisi ölçekteki fazlalık, diğeri de müzabenedir. Müzabene de ölçeği belli olan bir malı kendi cinsinden ölçeği belli olmayan bir mal karşılığında satmaktır. Bu iki husustan dolayıdır ki taze hurmanın kuru hurma karşılığında satılması yasaklanmıştır. 911 Hazreti Peygamber belli ölçekte kuru hurma karşılığında arıya satışlarına ruhsat verdiğine göre arıyıya satışları ya yasaklanan bir hususta istisnai bir ruhsat teşkil etmektedir ya da müzabene ve taze hurmanın kuru hurman karşılığında satılmasıyla ilgili yasak ariyelerin, satışında, ariyelerin dışındaki satışlara yöneliktir. Bu da ağam olan bir kelam ile hasın murad edilmesi türünde bir şeydir. 912. Said bin Salim, İbni Cüreç, Cüreyç, Ata bin Ebi Rebah, Safran bin Mevhed ve Abdullah bin Muhammed bin Sayfi vasıtasıyla Hakim bin Hizam'ın şöyle dediğini bize haber verdi. Hazreti Peygamber bana, bana bildirilmedi mi ya da bana ulaşmadı mı dedi. Yahut da şu mealde sordu. Sen yiyecek maddesi satıyormuşsun öyle mi? Ben de ey, evet ey Allah'ın elçisi dedim. Hazreti Peygamber bir maddesini satın almadıkça ve bedelini ödemedikçe asla satmadı. 913. Said bin Salim İbni için bu hadisi ayrıca Abdullah bin İsme vasıtasıyla Hakim bin hizanın Hazreti Peygamberden işittiğini bize haber verdi. 914. Güvenilir raviler bize Eyyub bin Ebi Temine, Yusuf bin Mahek vasıtasıyla Hakim bin Hizam'ın Hazreti Peygamber Deni yanında mevcut olmayan şeyi satmaktan satmaktan nehyetti dediğini haber verdi. 915 yani Hazreti Peygamber ona yanında mevcut olmayan ve teslim için güvence bulunmayan şeyleri satma demiştir. 916 Süfyan bin Uyeyne bize İbn Ebi Necih, Abdullah bin Kesir ve Ebu Münhal Abdurrahman bin Mutîm vasıtasıyla İbn Abbas'ın şöyle dediğini haber verdi. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Halk, bir ve iki sene vade ile hurmada selam akti yapıyorlardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu. Kim selam akti yaparsa, akit konusu malın ölçüsü belli, tartısı belli ve vadesi belli olsun buyurdu. 917 Şafii der ki, benim hıfzımda vadesi belli olsun şeklinde kaldı. 918 Benden başkaları, bunu benim dediğim gibi ve belli bir vadeye kadar şeklinde rivayet etmişlerdir. 919 Şafi der ki Hazreti Peygamberin kişinin yanında mevcut olmayan şeyi satmasıyla ilgili yasa alım satım sırasında satıcı nasıl görüyorsa öylece alıcının da görmesini sağlayacak şekilde yanında mevcut olmayan malı satmamasına yönelik olabilir. Bir de bu yasak kişinin malik olmadığı şeyi satmasını men ediyor. E, kişinin malik olmadığı şeyi satmasını men ediyor olabilir. Bu durumda malın niteliği bilinmediğinden satıcıyı ona göre sorumlu tutmak mümkün olmadığı gibi, mülkiyetinde bulunmadığından onu aynen alıcıya teslim etmeye zorlamak da mümkün olmaz. Söz konusu osak, bu iki sebebin dışında başka bir şey de amaçlıyor olabilir. 920. Hz. Peygamber Selam aktı yapan kimsenin onu ölçüsü belli, tartısı belli bir malda belli bir vade ile veya belli bir vadeye kadar yapmasını emretmiştir. Buna kişinin yanında mevcut olmayan ve satış anında mülkiyetinde bulunmayan mallarda girer. 921. Bu akitte malın niteliği belli olup maddesi gelince satıcı borcunu yerine getirmekle sorumlu tutulur. Bu gösteriyor ki Hazreti Peygamber satıcının mülkiyetinde olmayan muayyen bir malı satmasını yasaklamıştır. Daha iyisi 922. Bu yasak kişinin kendi mülkiyetinde veya başkasının mülkiyetinde olsun. Mevcut olmayan muayyen bir malı satmasıyla da ilgili olabilir. Söz konusu mal alıcısı tarafından görülmeden önce azalabilir ve her olabilir. 923 Şafii der ki Hz. Peygamber'in sünnetindeki âm ve zahir olan her söz, zahirde âm olan mücmen ifade ile o mücmenin özel bir anlamının kastedildiğini gösteren, sabit, sahih bir hadis bulunana kadar anlaşılan manası ve umumiliği üzere kalır. Nitekim bu ve benzeri hususları anlattım. 923'ü tekrar okuyalım o zaman. Şafii der ki Hz. Peygamber'in sünnetindeki am ve zahir olan her söz zahirde am olan mücmen ifade ile o mücmenin özel bir anlamının kastedildiğini gösteren sabit, sahih bir hadis bulunana kadar anlaşılan manası ve umumiliği üzere bırakılır. Nitekim bu ve benzeri hususları anlattım. 924. İlim sahiplerine düşen her iki hadisi de uygulamaları için bir gerekçe bulunduğu sürece özelliklerine göre yürütmeleri ve uygulamaları mümkün olan böyle iki hadisi çelişkili saymamalarıdır. Çünkü onların ikisinin birlikte uygulanması mümkün ise veya uygulanmalarına bir yol bulunursa ve biri diğerine nispetle daha bağlayıcı değilse yapılacak iş budur. 925 Birlikte uygulanmaları için bir izah tarzı olduğu sürece böyle iki hadis çelişkili sayılmaz. Çelişkili yani ihtilaflı iki hadis ancak ötekisi düşmedikçe uygulanamayan hadistir. Mesela bir hadis bir şeyi helal kılıyor ve başka bir hadiste o şeyi haram kılıyorsa bu hadisler çelişkilidirler. Şimdi burada müzabene ve ariye kavramları öne çıktı. Müzabene taze hurmayı belli ölçekte kuru hurma karşılığında değişmek. Ariye ise gene taze hurmayı belli olmayan bir ölçekte kuru hurma karşılığında değişmek. Peygamber Efendimiz müzabeneyi yasaklamış. Çünkü müzabene de ne var? Daldaki bir e, taze meyvenin yani hurmanın ölçüsü belli olan bir şey karşılığında değişmesi var. söz konusu ki bu durumda hurma ve üzüme şey yapıyorlar. Evet bu altı eşyayı hadisine göre ribevi mallar olarak hurma ve üzümü sayıyorlar. Kıyas yapmıyorlar bunu. Ebu Hanife'de de bu yok. Evet. Onun gerekçesini araştırmak lazım. Hurmada e, birebir misliğine misli yani. Kuruysa kuru yaşsa yaş ve misline misil değişmesine. Şey Tabi bizim bunu anlamakta güçlük çekmemizin sebebi şu. Hurma tek tip biliyoruz da ondan. Yani hurmada Pek çok çeşitleri olan ve her birinin yenilmesi, tadı ekilmesi, farklılığı vesairesi birbirine farklı olan insanların bunlara ihtiyacı olan bir şey olduğu için hurmanın hurmayla değiştirilmesi bir ihtiyaç o toplumda. Şimdi e, müzabeneyi yasaklamış, ariyeyi e, cevaz vermiş peygamber efendimiz. Müzabene de belirsiz bir şey karşılığını belirli bir şeyle değiştirmek söz konusu iken ariye de belirsiz bir şeyi gene belirsiz bir şeyle değiştirmek söz konusu ve burada da taze hurmayla kuru hurmanın ama göz kararı satışlarına yönelik olarak burada bir tahsisi söz konusu ediyor. Ama peşinden gelen bir hadis var ki sahabeden birine bir şeyi satın almadıkça ve bedelini ödenimi, ödemedikçe satma e, şeklinde rivayet var. Bunun İmam Şafii 9.15. maddede yanında mevcut olmayan ve teslim için güvence bulunmayan şeyleri satma biçiminde anlamış. Fakat selam diye bir akit var ki e, bu selam aktine göre e, para peşin mal veresiye e, yapılan bir alışveriş bu selam akdi. Ve ee, insanlar bunu yapıyorlar ama Peygamber Efendimiz yanında olmayan bir şeyi satma yasağına aykırı bu selam aktı. Ama insanların örfinde var, geleneğinde var. Bunun üzerine de Peygamber Efendimiz selam ile ilgili sınırları belirleyerek cevaz vermiş. Aktin konusu olan mal, malın ölçüsünün bilinmesi, e, kilosunun tartısının bilinmesi ve ödeme zamanının bilinmesi. Evet, örf ile istihsan e, biçimine giriyor bu. E, yani yanında olmayan bir malı satmak yasak, selam hariç. Şimdi buradaki e, meseleleri anlattı Selem'le ilgili meseleleri. Ben tekrar onlara girmeyim ama 923, 24 ve 25'te ana kuralı koydu İmam Şafii ki bu önemli. Eğer sünnette varid olan bir hüküm ağam ve zahir ise ya da mücmel ise mücmel ile kast edilen ne ise o bulunduğu hal üzere bırakılır. Mücmelde problem neydi? Şari beyan etmediği sürece anlamı bilinemiyor. Dolayısıyla ağam ve mücmel ise olduğu hal üzere bırakılır. Ama iki e, hadis birbiriyle çelişiyor ise, çelişkili gözüküyor ise bunlardan birini hemen devre dışı bırakmak kıldı mı konuştuklarım ço çoğu gelmiş. Yani İmam Şafii 924'te diyor ki iki hadis e, yani hadislerin an ve zahir ise zahir, an ve mücmel ise olduğu hal üzere bırakmak lazım. Ama iki hadis birbirine çelişiyor diye hemen e, bu iki hadisten birini devre dışı bırakmak o, e, kullanılmaz hale getirmek yerine mümkün olduğu sürece her iki hadiste de amel etmeye gayret etmek gerekir diyor. Çünkü ee, bazı durumlar vardır ki iki hadis çelişkili gibi gözükebilir ama bir hadis e, bu iki hadisi bir arada kullandığınız zaman ikisinin birden uygulanabilir olduğunu görüyoruz, görebiliriz. İşte bunun için de diyor hadisleri mümkün olduğu kadar istifade etmek için kullanmamız gerekir diyor. Mesela bir hadis bir şeyi helal kılıyor, başka bir hadiste başka bir şeyi haram kılıyorsa bu hadisler çelişkilidirler. Yani tam birbirine zıt olursa çelişkilidirler ama işte Ariye ve selam'da olduğu gibi birbirine çelişkili gözükmekle birlikte uygulanabilir olan hadisler de vardır diyor.